Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet sevgili kardeşler ezan okununcaya kadar e, günlük hayatta karşılaştığımız e, ticari hayatla alakalı e, ister alıcı ister satıcı olalım eee bazı haram ve helalları, bazı ahlaki kuralları hatırlatmaya çalışacağım. Ve her şeyden önce ticareti Allah'la yapmamız gerektiğini, Allah'ın satıcı, bizim de alıcı rolümüzü unutmamamız icap ettiğini ifade etmeye gayret edeceğim. Evet. Evet. Müminler olarak dünyaya imtihan için geldik. İmtihan için yapmak zorunda olduğumuz görevleri biraz daha bilinçle, ihlasla yaparsak Allah'la ticaret yapmış olacağız. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti Haber vereyim mi? Bir ticarete delalet edeyim. Onu göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Onun yolunda cihad edersiniz. Diye ifade ediyor. Evet. Bu sizin için bilirseniz çok daha hayırlıdır. Diyor. İşte Allah'a, Resulüne iman etmek, malımızla ve canımızla onun yolunda cihad etmek, Allah'la yapılan bir ticaret oluyor. Allah'ın verdiği imkanları Allah yolunda kullanmak, ister en üst seviyede canı Allah için vermek, isterse canın dışında mal ve diğer imkanlarımızı Allah yolunda e, seferber edersek, Allah'la ticaret yapmış oluyoruz. Allah'la ticaretin durumu e, en az bire on karşılık e, alınır. İhlasa göre bire yetmiş, bire yedi yüz ve daha hesapsız bir şekilde karşılıklar alabileceğimiz e, bir husustur. Tabi sadece Allah için yapılması gereken bir şeyi başkasına e, da yapmak riyadır. E, malı bir kişiye satarız. E, bir kişiye satarsak başka birine satma şansımız olmaz. İnsanlar görsün diye gösteriş için e, ibadeti o karşılıkta satarsak mümkün. İnsanlar görür. Aferin derler. Teşekkür ederler. Ne güzel kulmuş diye takdirlerini bildirirler. Ödülü almış oluruz. Ee, ama Allah'a karşı isteyeceğimiz bir şey olmaz. Onun sen bedelini aldın, birilerine sattın. Ee, yine Allah için yapılması gereken e, diğer hayır ve hasenatı dünyevi çıkarlarımızı alet edersek de e, netice böyle olur ticareti hem ahiret ticareti hem dünya ticareti olarak hem Allahla yapılan hem insanlarla yapılan ticaret olarak ele almak lazım ki Kur'an-ı Kerim her ikisini de gündeme getirir. Zaten biri diğerine engel olmamalı, biri diğerine hizmet etmelidir. Nur suresinde Cenab-ı Hak ricalun la tulihi imtijaratun ve la bih anzikrillah ve ikamis salah devam eden ayette öyle yiğitler, delikanlılar adamlar vardır ki onları ne ticaret ne alışveriş Allah'ın zikrinden, namazdan zekattan alıkoymaz. Yani onların ticareti dünyevi meşgalesi onları Allah'tan uzaklaştırmaz. Allah'la ticaretten onları unutturup Gaflete düşürmez. İşte onlar ya kafune ya mantetakalle bu fihi kulub kalplerin evrilip çevrileceği bir günün dehşetinden korkarlar. Evet, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden. Ee, i̇nşallah biz de ister satıcı anlamında tüccar olalım, ister Alışveriş yapan herhangi bir e, birey olalım. E, yaptığımız alışverişler, ticaretler bizi Allah'tan uzaklaştırmamalı. Kapitalist yapmamalı. Materyalist e, olmamalıyız. İslam dünya ve ahireti beraber değerlendirir. E, o yüzden dünyevi bir iş aynı zamanda ibadet seviyesine ee, gelebilir ee, bazı hassasiyetlere riayet edersek. Demek ki ticaret dünyevi olanı da e, uhrevi olanı da birbirleriyle bağlantılı kabul eder. Ee, manevi özelliklere dikkat ettiğimiz durumda e, bir tüccarın da e, ilahi mükafatlara ereceğini hadislerden rahatlıkla ifade edebiliriz. Şimdi bu girişten sonra ticaretimizde nelere dikkat etmeliyiz? Alım ve satımlarda, haram ve helal konusunda hangi hassasiyetlere sahip olmalıyız? Bir, öncelikle ifade edelim ki mal, mülk, para, eşya bize ait değildir. Sahibi Allah'tır. Bize emanet olarak verilmiştir. Ve o emanetleri e, istenilen e, gibi sahibinin istediği istikamette değerlendirmeliyiz. Para benim değil mi? Kim ne karışır? Diyemeyiz. Mal benim değil mi? Nasıl yaparsam yaparım. Atarım da satarım da diyemeyiz. Mal da para da aslında bizim değil. Biz de bizim değiliz. Bedenimiz de organlarımız da bizim değil aslında. Hepsi emanet olarak verilmiş Allah'ın mülküdür. Ve hepsinden de hesaba çekecek. Ee, tabii ki verdiği mülkten de, paradan da onu nereye, nasıl kullandığımızdan da, nasıl kazandığımızdan da vücudumuzdan, organlarımızdan da hep hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla e, Allah diyebilirdi ki yarısını şu şekilde kullanın. E, veya onda dokuzunu başkalarına verin. E, sahibi o mülkün e, esas maliki. E, ama böyle demedi. E, ve 40'ta bir kadar bir esası farz kıldı. Onun dışında bizim vicdanımıza, bizim takvamıza, e, bizim e, insanların çektiği zorluklara karşı e, gerçekten o acıyı hissetmemize bağlı olarak bizim merhat, merhametimize havale etti diğer kalanları evet e, kapitalizm malı mülkü kendisine ait kabul eder e, bireylerin mal mülk edinme hakkını e, öne çıkartır ve vergisi verilmek kaydıyla herkes istediğini alır satar haram diye bir şey söz konusu olmaz tabii o da kendisi vergisini alacak devlet olarak Allah'a e, zekat diye bir şeyi kabul etmeyen e, zihniyetler e, kendilerini Tanrı yerine kordukları için e, e, zekat anlayışını kendilerine yönelik değerlendirecekler. Ama onun dışında e, her şey alınıp satılabilir, e, her şey meşrudur kapitalist anlayışta. İsrafta teşvik edilir, özendirilir. Hatta ne kadar e, bazı malzemeleri tüketiyorsan o kadar uygar, medeni sayılırsın. E, reklamlar ön plandadır kapitalizmde. Reklamlar insanı kandırmaya yönelik. Tuzaklardan başka bir şey değildir aslında. Ve İslami bir devlet olmuş olsa reklam serbestiyeti olmaz. E, tanıtım ayrı bir şeydir. E, reklam ayrı bir şeydir. Reklam ihtiyacınız olmadığı halde ihtiyaçmış gibi gösterilir. Başka markalardan farkı olmadığı halde çok farklı gibi gösterilir. Kandırmaya, aldatmaya, hile yoluyla size lazımmış ve illa o marka ihtiyacınızmış gibi gösterilmeye çalışılır. Kapitalizmin böyle bir sürü tuzakları vardır. Alışveriş merkezleri bir insanın tatmin olacağı yalancı cennetlere benzetilir. Ee, i̇nsan oraya girmeden e, rahat etmez. E, sanki bir ibadethane coşkusuyla e, oralarda tatmin arar. Tabi cebinden mutlaka bir sürü e, niyet etmediği şekilde paralar çıkacak. E, döndürürler. İhtiyacınız olmadığı şeyleri de gösterirler. Çocuklar e, e, 10 tane mala zam koyuyorlarsa içine bir tane indirim yazısı asarlar. İndirimin yanında bindirimleri fark etmezsiniz. Bir sürü hileler, tuzaklar, kandırmalar söz konusudur. Tabi reklam için gerekirse kadını alet ederler. Çocukları alet ederler. Ve ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaçmış gibi vurgularlar. Aslında insanın doğal üç ihtiyacı vardır. Hazreti Adem'den kıyamete kadar bu ihtiyaçlar değişmez. Daha farklı bir ihtiyacımız yok ama ihtiyaç olmayan şeyleri biz ihtiyaç diye ne yaparız? E, piyasanın e, bize dayatmasından dolayı değerlendiririz. İnsanoğlunun bir e, beslenmeye, iki barınmaya, e, üç yüzyıl e, bir e, korunmaya ihtiyacı vardır. Yani e, temel ihtiyaç olarak gıda, e, giysi, elbise ve e, barınacağı bir ev. E, üç temel ihtiyacı vardır. E, evet, sağlıklı gıda ile e, beslenmesi, e, e, soğuğa, sıcağı ve diğer e, tesettüre yönelik giyinmesi ve bir de soğuktan sıcaktan korunacak ve aile hayatını sürdürecek bir ev. Onun dışındakiler olmasa da olabilecek durumlardır. Ama günümüzde artık her şey ihtiyaç noktasına ne yapıldı? Götürüldü. Ve nice israflar zaruriymiş gibi değerlendirildi. Ve ticarette haramın, helalın artık adı pek gündeme gelmiyor. E, açık gözlük oluyor e, nice haramlarla ilgili e, alışverişler. Ve öyle bir kapitalizm e, insanımıza da dayatıldı ki faizsiz, e, efendim, e, borsasız, kredisiz, e, post makinesi olmadan, e, banka kartı olmadan e, ticaret yapılamaz hale geldi. 10 sene önce insanımızda ne kadar kredi kartı vardı, şimdi ne kadar var? Geçenlerde bakmıştım istatistiklere, 60 küsür milyon banka kartı var toplumda. Yani 78 milyonluk bir ülkede 64, bin, 64 milyon civarında banka kartı. Bunu neyle nasıl izah edersiniz? Artık faizden kaçan hemen kimse kalmadı. Çocukları ihtiyarları çıkarırsanız herkes de böyle i, boynuz kartlar i, i, gayet rahat söz konusu olabiliyor. Evet hacamcalar bankaları zenginleştiriyor. Eskiden sakallı bir kimse bankanın kapısının önünden bile geçmezdi. Şimdi hatırı sayılır müşteriler i, oldu. Ee, tabi sen a ve bankasını beğenmezsen al sana katılım bankası dediler. Finans kurumları e, faizden kaçma durumunda birazcık hassasiyeti olanlara e, adını değiştirerek kar payı adıyla e, faizi aynen bankalar gibi uygulayan kurumlar e, olduğu halde e, kapitalistleşen ee, insanımıza e, ne yapıldı? Dayatıldı. Ve artık her şey ticarete mal oldu. Ee, en kutsal değerler bile ticarete alet edildi. Din ticareti de yapılır. İnsan bile satılır kapitalizmde. Yani fuhuş dediğimiz işte kadının satılması, e, organ satılması, ki İslam'a göre caiz değildir, kanın satılması ve daha her şeyin paraya alet edilmesi söz konusu oldu. Ee, yani Müslüman kabul edilen halk da artık kapitalistleşti. Ee, söz gelimi evlenecek birine, e, hacı amca, damat adayına, dini imanı hakkında, namazı, inancı hakkında, tevhidi bilinci hakkında Ciddi bir soru sormaya ihtiyaç hissetmez iken kaç para maaş alıyorsun, e, araban var mı e, gibi hep maddi soruları öne çıkartır. Ve insanlar birbirlerini tanırlarken inançlarını okudukları kitapları, e, gittikleri cemaatleri sormak yerine önce maaşını sorar, sigortası var mı, emekli mi e, tanışmak için çok önemli kabul edilir. Bunlar gündeme gelir. Nasılsın denilince insanlar yani geçimin nasıl an, şeklinde anlar ve başlar şikayete ya emekli maaşı alıyorum yetine, yetiremiyorum zor geçiniyorum vesaire. Yani şükretmek, hamd etmek bir tarafa problem İslam'ın dertleri değildir, Müslümanların problemleri değildir. Varsa yoksa ekonomik meselelerdir. Piyasa kuralları, asgari ücret, işin raconu vesairesi hep gündemde olan hususlardır. Dolayısıyla Müslüman olarak hayata nasıl bakmamız lazım? Ticarete nasıl bakmamız lazım? Onları kısaca gündeme getirmeye gayret ediyorum. Efendim... alım satımlarda dikkat etmemiz gereken temel e, haramları e, sayayım inşallah. E, ondan sonra vakit kaldığı kadar diğer hususlara e, e, yer ayırmaya çalışırım. Bir her türlü faiz haramdır. Öyle e, bazılarının fetva vermesine hiç aldanmayın. Evi olmayanın e, ev için kredi çekmesi, yok arabası olmayanın araba fiyatı yönüyle bankadan kredi kullanması ya da aslında ev satmadığı, araba satmadığı halde kar payı yine parayı para karşılığında satan e, finans kurumlarından para çekilmesinin caiz olması gibi hususlar kesinlikle söz konusu değildir. E, hepsi faiz kategorisine girer. Adı ne olursa olsun e, ve e, aldığımız malı mülkü haramlaştırır. Bir hadis, Ahmed İbni Ambel'in müsnedinde bir hadis rivayeti vardır. Bir kimsenin elbisesinde on dirheme elbise almış olsa, bir dirhemi haram para ile alınmış olsa, yani o aldığı elbisenin parasına haram da karışmış olsa, o elbiseyle kıldığı namazları Allah kabul etmez der. Yani yapılan ibadetler bile kabul edilmiyorsa, işte aldığımız arabanın, aldığımız evin hayrını ne kadar görürüz? Onunla hayra, sevaba girerken gerçekten ne kadar hayır ve sevap bize işler? Onları hesaba katmamız gerekir. Efendim şu kadar para alıyoruz, geçinemiyoruz. Bereketi yok tabii ki. Haram hususların, hele içine az da olsa faiz karışmış paranın bereketi olmaz. Çünkü Allah çok net olarak ifade ediyor. Esas ceza ahirettedir. Haramlara karşı verilecek ceza oradadır. Dünya ödül ve ceza yeri değildir. Ama bazı suçların cezası dünyadan verilmeye başlanır ki faiz bunlardan biridir. يَمْحَكُ riba ve وَيُرْبِ sadakat. <الصَّدَكَات> Allah faizi mahveder, sadakaları ise artırır der Cenab-ı Hak. Dolayısıyla faiz karıştığı için e, bankadan şu veya bu şekilde e, e, etkilenildiği için malımızın, paramızın bereketi pek olmuyor. İflas edenlerin onda dokuzu e, banka e, yoluyla e, kredi çektiği için faizle e, bulaştığı için iflas ediyorlar. İntihar edenlerin önemli bir kesimi dünyasını da ahiretini de e, bankadan dolayı mahvediyorlar. E, Müslüman e, zora girebilir, dara girebilir. Ama hiçbir zaman bankaya girebilir diyemeyiz. Bankaya girmemelidir. Ee, onlar Allah rızası için insanlara yardım etmezler. Ee, önüne gelene kredi kartı bilmem ne veriyorlar. Sevap olsun, hayır olsun, yardım olsun e, diye değil tabii. E, kazın geleceği yerden tavuk esirgemiyorlar ve insanı kaz gibi e, yoluyorlar. E, Müslüman ne yapmaz? Allah'ın bunca uyarması ve Allah ve ile savaşmak gibi ifade ettiği faize en küçük çapta bulaşmaz. Faizle alakalı tahvil vardır, hisse senedi vardır, yer yer borsa e, konuları vardır. Müslümanlar e, bu tür konulardan da e, el çekmesi lazım. Yine çekti, senetti efendim e, bunun gibi e, para kırdırmaktı post makinesiydi. Bu tür şeyler hep bankayla faizle alakalıdır. Eğer maaş kendi elimizde olmadan banka yoluyla veriliyor ve bir kartımız varsa ilk verilen günde hesabımıza ödenen günde o parayı çekmemiz lazım tümünü. Yani bankaya hiç parayı bırakmamamız orada bizim paramızla faize bulaştırmasına rıza göstermememiz lazım. Bazılarına işte maaştan maaşlar bir bankada bulunduğu için adına komisyon değil de ne diyorlar? Promos promosyon diyorlar. Faizin adını değişik şekillerde böyle o promosyon faiz demektir ve onu müminler ne yapamaz hiçbir zaman kendileri kullanamazlar. Eee devlete yönelik verdiği vergiler için belki kullanılabilir Evet yine ticarette bankanın faizin dışında ölçü ve tartıya dikkat etmemek şu ip kavminin ciddi manada bir problemiydi Bunlar çok büyük bir vebale götürür yine ticarete yalan karıştırmak helalı haram yapar yani Yemin etmek bile doğru konuda dahi ticarette helal ölçülerini saptırır. Aşırı reklam yapmak, malı çokça övmek yine caiz değildir. Malın kusuru varsa kusurunu ifade etmemesi yine insanları kandırmak anlamına gelir. Helal ticareti haram yapar. Yine gösterdiği malla sattığı mal arasında fark olması helalı haram yapar. Ee, özellikle pazar esnafının yaptığı gibi e, tezgahın önüne e, cennetlik malları koyuyor. Kendi elinin altına da e, cehennemlikleri koyuyor. Siz onları beğeniyorsunuz ama evde e, sanki farklı bir mal almış gibi e, şaşırıp kalıyorsunuz. Açık gözlülük sayılıyor bunlar. Halbuki helal olan ticareti haramlaştırmaktan başka bir şey değildir. Evet, e, e, her türlü hile e, ve sahtekarlık e, ticarette haram kabul edilir. Yine haram olan bir şeyi satmak, ticaretine sebep olmak, yardımcı olmak da haramdır. Haramlara yardımcı olmak da haramdır. Bankanın adresini göstermenin haram olduğu gibi, e, sigara satmak, e, gazete satmak, Dergi satmak, hatta dini kitaplar satmak, dini kitapların içinde ne tür, nelerin olduğunu tahmin etmek zor değildir. Haram ticaretler arasında değerlendirilebilir. Yine haram olan bir işte çalışmak veya haram olan bir işe hizmet edecek yerde mesaimizi sarf etmek de haramdır çalıntı malı satmak veya çalıntı malı olduğunu bile bile bir mal almak yine caiz olmaz. Bir malı fahiş fiyatla satmak. Herkesin bu bu mal bu fiyata çok pahalı diyeceği bir miktarda o malı karşımızdaki razı olsa bile satmak helal ticaretin dışına çıkmaktır. İşte gereksiz şekilde reklam yapmak caiz değildir. Reklam aldatmaya dayanır. Yine e, çalıştırdığımız işçinin e, alın, teri, alın teri kurumadan onun ücretini vermek gerektiği halde e, devletin asgari ücretine e, efendim adilmiş gibi bakarak e, kaç paraya e, işte e, çalışacak e, insanın mecburi durumundan yararlanarak e, asgari ücrete falan insan çalıştırmak caiz değildir. Bu ev kirası verecek, çoluk çocuğuna bakacak, helal bir şekilde geçinecek. Ee, bunları, insanları köleleştirmek, köle gibi onlardan e, emeklerini sömürmek e, karşımızdaki razı olsa bile caiz olmaz. Ezan okundu. Ben e, inşallah fırsat olursa haftaya konuyu devam etmeyi düşünüyorum. E, biraz erken gelirseniz ticari konularla ilgili daha e, geniş değerlendirmelere haftaya e, girebiliriz inşallah. Rabbimiz e, e, ticaretimizde de kendisini unutmayan, e, kendisiyle ticareti öne çıkartan ve dünya hayatını Rabbi kendisiyle ticarete dönüştüren, kulluğa dönüştüren, e, yaptığı bütün alışverişleri helal dairesinde yapan, paranın kulu kölesi olmayan e, samimi müminlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.